saipa gönül sultanlığına doğru geçmişten günümüze birçok millet dünyanın değişik yerlerinde bazen de birer muvazene unsuru olarak değişik toplumları idare ede geldi. Yeni bir dünya görüşü, yeni bir medeniyet dekoru ve kültür dokusuyla kim bilir ortaya çıkacak daha niceleri var. Roma, Mısır, Yunan, Çin, Hindistan ve değişik medeniyetlere beşik olması itibariyle de Türkistan, bu genel dantelada önemli birer nakış teşkil etmişlerdir. İslam'ın asırlar boyu birkaç kıtada Müvazene unsuru olarak üstün temsili ise, hususiyet arz eden ayrı bir derinlik. Bugüne kadar görüle gelen bütün bu tarihi zirveleşmeler, hep birden ve aynı zaman dilimi içinde gerçekleşmemiştir. Arz fiziğinde de görüldüğü gibi, yer yer zirveler, ova ve obalarla, ya da deniz yataklarıyla, derin çukurlar da, dağ ve tepelerle yer değiştirip durmuş. Bir bir tarih sahnesine çıkanlar, bir bir silinip gitmiş. Gidenleri arkadan gelenler takip etmiş. Ve sürekli bir tarihi tekerrürler devri daimi yaşanmıştır. Evet, zaman bir sel gibi akıp giderken, Bazılarına ikbal buketleri sunmuş, bazılarına da idbar mühürleri basıp geçmiştir. Bu açıdan da aynı zaman dilimini paylaşan milletlerin bazıları zirveden zirveye koşarken bazıları da çukurlarda bile başlarını sokacak bir yer bulamamışlardır. Bu itibarladır ki bütün bir orta çağ her millet için karanlık sayılamayacağı gibi, içinde bulunduğumuz şu bilgi ve teknoloji asrı da, her toplum için aydınlık sayılamaz. Evet, tarihi tekerrürler devri daimi, hep aynıyet ölçüsünde bir benzerlikle cereyan edip durmuş, zirveleşmeler bir orada bir burada, bir o çağda bir bu çağda ortaya çıkmış. Ne yükselişler ne de düşüşler hiçbir zaman aynı kıtada, aynı anda yaşanmamıştır. Aslında bugün de çok fazla değişen bir şey olduğu söylenemez. 21. asıra girerken, dünyanın bazı yerlerinde, yaşadığı çağı aşmış bazı milletler, bir ayağı ayda, bir ayağı bilmem hangi gezegenin çevresinde, baş döndüren bir farklılık sergilerken, arzın karanlık kalmış bazı bölgelerinde ise, dünya kadar talihsiz, hala birkaç bin sene önceki bedevilik ve sefaletin pençesinde inim inim. Bundan sonra da, medeniyetler ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın, teknoloji ne ölçüde gelişirse gelişsin, bazı kıtalar yoğun bir beyin göçüyle mamur ve müterakki hale gelirken, bazıları da beyin firarıyla sarsıntılar yaşayacak. Bazı bölgeler devletler muazenesinin idare merkezi gibi yeryüzünde devamlı herkese ve her şeye müdahale ederken, bazıları da sürekli müdahalelerle hep sürüm sürüm yaşayacaklardır. Eğer bir muhalif rüzgar esmez ve bugüne kadar kazanılan şeyler de şöyle veya böyle çarçur edilmezse bir yakın gelecekte bizim insanımızın hususuyla da onun içindeki genç nesillerin 2000 yılı sonrasının hakim düşünceleri haline geleceğinde şüphe edilmemelidir. Evet, daha şimdiden Son birkaç asırlık kendi mağduriyet, mahkûmiyet ve mazlumiyetinden öç almak üzere tam bir metafizik gerilim içine girmiş bugünün yoldaki nesilleri 2000 yıllarının ötesinde ve toplumun hemen bütün katmanlarında çok ciddi yenilenmelerin gerçekleştirileceğine dair önemli mesajlar sunmakta. Mevsimi gelince her biri potansiyel birer güç olan iman, azim, kararlılık, hakikat aşkı ve sistemli düşünce bir bir semerilerini verecek ve bize hayatı bütün üniteleriyle kucaklayan birkaç ba'su badel mevti birden yaşatacaklardır. İnsanlık tarihi kadar eski ve onun kaderinin ak yazısı sayılan böyle bir Badel mevti günümüzde, biraz da bugünkü insanların düşünce ve kültür seviyeleri, insani derinlikleri ve metafizik enginlikleri belirleyecektir. 21. asra doğru gelirken, çağımız sürekli bir yorgunluk, bir tedirginlik, bir endişe ve bir çöküş satı mailinde olduk. Böyle bir durum bazı kimseleri ümitsizliğe, inkisara sevk etse de bütün bütün karanlığa teslim olmamış kimselerde vicdanlarının hürriyeti, düşüncelerinin safveti ölçüsünde milli gayret ve samimiyet hislerini uyardı. Uyardı ve dehaya denk pek çok istidadın yetişmesine vesile teşkil etti. ile de üçüncü dünya ülkelerinde Adeta bir sur sesi gibi müessir oldu ve ard arda değişik dirilişleri gündeme getirdi. Bu itibarla da bu ifritten asır hem bugüne kadar hiç görülmemiş fenalıklara daiyelik yaptı, hem de bizim gibi milletlere adeta bir amudi yükseliş rampası ve bir açılım rıhtımı vazifesi gördü. Şimdi bize düşen tek şey, ciddi bir sorumluluk duygusuyla kendimiz olarak, ve vakit fevt etmeden devletler muazenesindeki yerimize koşmak olmalıdır. Zaten böyle bir hedef söz konusu olmadığı takdirde, bu mevcut halimizde değil ilerlemek, yarınlara ulaşmamız dahi mümkün değildir. Evet, bugün bizim için iki alternatiften biri söz konusudur. Ya ölesiye gayret ve dirilme, ya da kendimizi rahata, rehavete salarak, bir ebedi ölüme teslim olma. Kur'an-ı Kerim böyle bir olma veya ölmeyi sık sık nazara vererek, bize hep kendimizi yenilemeyi ve taze kalmayı salıklar. O dilerse, sizi alır götürür ve yerinize yepyeni bir halk getirir. O dilerse, sizi yok eder, ve yerinize tero taze başka bir halk getirir. Eğer ondan yüz çevirirseniz sizi sizin gibi olmayacak bir toplumla değiştirir. Bu çizgide şeref nüzul olmuş, daha pek çok ayet vardır ama bir fikir vermesi bakımından bu kadarı yeter zannediyorum. Bu ayetlerde alınıp götürülecek diye anlatılan kimselerin kendini yenileyememiş taze kalmayı başaramamış, mü'min olmanın hakkını eda edememiş ve iç dünyasında karbonlaşmış ölü ruhlar ve üçüncü dünya insanları, Allah'a imanlarının ifade ettiği mana mahfuz, olma ihtimali kavidir. Getirilecek kimselere gelince, onlar da birkaç asırdan beri bu mahzunlar ve mamumlar dünyasında bilene bilene metafizik gerilimini tamamlamış, bugüne kadar küçümsenen ve hor görülen bizim insanımızı değerler üstü değerlere yükseltmeye namzet olan nesli cedit ve bütün bir kutsiler kadrosudur. Bugüne kadar Batı kendi dini değerlerini ve Hazreti Mesih'in tavsiyelerini kulak ardı ederek her kıtaya savaş, kölelik ve sömürü götürdü. Götürdü ve dünyanın çehresini kararttı. Şu anda o, insanların gönlünde yıkıp harabeye çevirdiği bir manevi dünyanın enkazı arasında hep korkulu rüyalar görüyor. Ve her yerde uyanan aklı selim ve hür düşünce karşısında telaş içinde ve endişeli dahası işin neresinde hata ettiğini tam kestiremediğinden fevkalade çaresiz, olabildiğine sarsık ve tepesine inmeye hazırlanan, kendi kamuoyunun muhtemel yumrukları karşısında tir tir. O, bu ölçüde acınacak bir durumda olsun, dönüp kendini gözden geçireceğine, insanları lükse, sefahate ve cismani zevklere iterek, Sırf bugünün kaoslarından sıyrılabilme adına, tedafiî bir mücadele vermekte. Gerçi bu dünya, yer yer bilim ve teknolojideki başarılarıyla tatmin olmayı denemekte ve zaman zaman da servet ve konforla teselli olmaya çalışmakta ama, bunların hiçbirinin kalıcı bir mutluluk vaad etmediği ve insanoğlunun ebet arzusuna cevap veremediği de açıktır. Bu itibarla da o, çare diye ele aldığı hemen her şeyiyle, insanlığın ümit ufkunu biraz daha karartmakta ve ruhi sefaletlerine yeni sefaletler katmaktadır. Şimdi o, çıkış noktası itibariyle işlediği büyük yanlışlığın, toplum hayatında hasıl ettiği boşluklara, bunalımlara karşı ilimle, teknolojiyle övüne dursun, zevku safa ile kendine avutmaya çalışsın veya gözü fezanın derinliklerinde gönlünde kaybettiği ruhu manayı başka vadilerde arama yolunda ömrünü tüketsin biz bir iki nesil var ki şimdiye kadar olanlardan çok daha hızlı ve sistemli bir şekilde kendi ruhumuza dönüş heyecanını yaşamaktayız evet bugüne kadar hemen her zaman maddeye makineye sığınan ve her şeyi cismani kriterlerle tartıp değerlendiren bizim insanımız bir iki asırdan beri azat kabul etmez köresi bulunduğu tabularından üst üste yediği tokatlarla kısmen dahi olsa uyandı ve kendini bir tarihi geçiş anının kurbanı olarak görmeye başladı. Başladı ve bugünkü durumuyla özü arasındaki uçurumları gayret samimiyet muhasebe duygusu ve göz yaşlarıyla doldurması gerektiğine inanarak, azim, tevekkül ve sebat deyip yollara döküldü. Artık O, yollar bitse de, yolculuğun bitmeyeceği bu vetirede, seyahat yâ Allah deyip ebedlere kadar yürüyecektir. Bu yolda O'nun ruhunun olmazsa olmaz güç kaynağı, iman gerçeğini yeniden keşfedip vicdanen duyması iradesini hakka kullukla besleyip sürekli hayır eğrilimlerine açık kalması ve her gün biraz daha artan ihsan şuurunun derinleşmesiyle li me allahi vaktun benim Allah'la hususi bir halim var hakikatini duyup her zaman ötelerle irtibatlı ve derin bir metafizik ufkuna sahip olmasıdır. İşte böyle bir manevi donanımda başarılı olunabildiği takdirde, bugün dünyanın dört bir yanına hem de bir ibadet neşvesi içinde saçılan tohumlar, mevsimi gelince mutlaka bahar naralarıyla hayata koşacak ve bu mamumlar topluluğuna birkaç gül devrini birden yaşatacaklardır. Evet, bugünkü nesillerin yetiştirilmesinde en önemli hususlar, onlarda sistemli bir tefekkür azmi uyararak, onların kendi iç dünyalarıyla varlık arasında gelip gitmelerini, afak ve enfüsü bir kitap gibi mütala etmeyi öğreterek, onlara inanmayı, bilmeyi, araştırmayı, düşünmeyi sevdirmektir. Bu geniş mülahazayı bir kısım sesler, sözler ve resimlerle, onların idrak ufkuna sunmak, ve onları cismaniyet ve bedenin dar mahbesinden kurtararak daha engin alemlerle temasa geçmelerini temin etmek. Temin edip onların ruhlarındaki kirleri, kasvetleri gidererek, beşeri ufuk ötesi müştak gönüllerine insani tabiatlarının en nazlı, en füsunlu beklentilerini arz etmek, onlara bir yeniden varoluş müjdesi yerine geçecektir. Zaten imanla, marifetle, muhabbetle arınıp, hiffet kazanmayan ruhların, böyle ufuk ötesi semalarda pervaz etmesi de katiyen söz konusu değildir. Ufuk ötesi semalarda pervaz etmek bir yana, böyle aç ruhlar, her zaman dünyevi ihtiraslara bulaşır durur. Gönülleri sürekli kinlerle, nefretlerle dolar taşar. Ruh sistemleri, nefis mekanizmasının eline geçer ve artık sadece yer içer, yatar kalkar ve hep bedenin azat kabul etmez kulları gibi davranırlar. Aslında imanın da marifetin de ilahi alakanın da insan ruhuna kazandırdığı biricik hakikat sevgidir. Bunların alıp götürdükleri ise kinler, nefretler ve zaaflardır. Evet, iman, marifet ve sevgi insanı bütün varlıkla birleştirir ve aynı zamanda onu kesretin ızdırap ve acılarından kurtararak kendi iç dünyasındaki yalnızlığını, vahşetini, hakla beraberliğin iksirleriyle erittirip ona yaşadığı hayatı kase kase bir zevk gibi sunar. İşte böyle bir donanımla yarınlara açılan nesiller Dünyanın dört bir yanına göçler tertip ederek, derin bir aşk, emgin bir şevk içinde ve tabi herhangi bir karşılık ve çıkar düşüncesine kapılmadan, şöhret ve ikbal mülahazalarına da bütün bütün kapanıp, topyekun insanlığı insani kemalata yükseltmek için en ağır şartlara katlanacak, en ağır işlerde koşacak, sonra da arkalarına bakmadan çekip gideceklerdir. Bunlar gittikleri yerlerde din demeseler, ziyaneti ağızlarına almasalar da, davranışlardan taşan saygı ve haşiyet, bütün gözlere ve gönüllere onların ruh boyalarını çalacak. Ve temasa geçtikleri herkes onlar sayesinde maddenin dar buğutlu nisbi gerçeklerine bedel, mananın o engin, zengin ufuklarına açılarak aynı dünyanın içinde tasavvurları aşkın genişliklere ulaşacak ve ifadesi imkansız sultanlıklara ereceklerdir.